Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Evet iyi pazarlar 94.9 Açık Radyo'da ben ve İsmail Vagız Volkan Şili'den katılacak tatili biterse katılacak. Bugün diye bugün değil de yani işte umarız Şili'den dönecek diye bekliyoruz koparmaya kadar arkadaşımız da. Böyle bir libero. Şey, geçen sefer de Dünya Kupası'nı takip ediyordu. Bu sefer de Şili'de Copa Amerika'yı takip ediyor. Kendi imkanlarıyla. Ne güzel geçen sefer onlar yapmıştık. Evet programı Edo, Eduardo Bak, Galeano. Evet. Programı. Ama o zaman da e, ben başka bir şey dedim İsmail abi, Bu senin liberosu birazcık böyle gezenti libero oldu. Evet e, İbrahim Altı. Geniş alanda bir libero. Evet <gülüyor> Sesin, sesinden tanıdığı sererli. İbrahim Altasay ile beraberiz. E, Eduardo <gülüyor> Galeano programı yapmıştık en son. Araya fazla zaman koymadık. Birazcık yazısı vesilesiyle sesinden ve e, okunabilir nadir okunabilir yazar e, spor yazarları olarak yazılarından tanıdığınız <gülüyor> yazılarındandı bizim Ar artık nadir yazar evet, evet. bizim 2000 ilk 2000 kuşağı yani alternatif futbol muhabbetinin Türkiye'de daha parladığı dönemlerde o zaman bayağı düzenli yazıyordunuz herhalde değil mi? Tabi tabi. 2004'ten radikal futboldan başlayıp evet radikalde sonra uzun zamandır bu sahada göremediğimiz isimlerden biri en son bir şey Cumhuriyet sokakta var ama onun öncesinde de bir Sokrates derkdi evet, var evet o gurur duyarak söyleyeceğim <gülüyor> evet evet Sokrates so günün altını çizerek altını çizerim tekrar Ho hocalar kesti ama Sokrates bize ben... <gülüyor> Sokrates gibi bir isimli bir yerde bir şey yazmak bile kendi başına evet, evet. güzeldi Evet, e, İsmail dedi yazıyı okudu, hemen dedi e, bir program çevirelim dedi sen istersen. Valla artık bu ülkede hatta bütün dünyada bence tartılması gereken bir mevzuyu çok güzel bir anlatımla sade ve hakikaten vurucu bir anlatımla okuduk Cumhuriyet Sokak ikinde İbrahim Altın Sayın milli takımlar gereksiz mi ba başlıyor? Milli takımlara gerek var mı? Gerek var mı? Bizim de aslında libero olarak belki bu mikrofonun başında yapmadığımız muhabbeti belki de çok mu tırsıktık neydi yok, değil Yok yok hatta şimdi bir şey söyleyeceğim. Kenarından kenarından konuşmuşuzdur. 2008 Avrupa şampiyonası mıydı? Türkiye'nin katıldığı. Evet üçüncü evet. oldu. O da... Daha doğrusu yer finalde. Yarı finale çıktı. Evet. E, zaten bu dünya üçüncü, dünya şampiyonası üçüncülüğü demek. E, daha doğuydu Güney Kodekin'de de. Şeyi bir kulak daha çınlatalım. Avrupa, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü maçı, maçı oynamadı. De. Evet. Resmen formalite yani. Tabii canım. Tabii. Kıvanç Koçar'ın da kulaklığını çınlatalım. Çünkü ya o dönemlerde ya biraz öncesinde milli takımı tutmamak diye bir e, yazı yazmıştı. Ben de bir çocukluk hastalığı olarak... ...milli takımı tutmak diye bir cevap yazmıştım ona... <gülüyor> ...Biyanet'te... E, ...öyle bir tartışma olmuştu... ...çünkü Yücel açmıştı galiba... E, ...Yücel Göktük başka bir yerde bir tartışma... ...onun üzerine böyle bir üçlü yazı dönmüştü... E, ...pardon Yücel galiba... ...milli takım tutmamak diye bir yazı yazmıştı... ...neyse bu tartışmalar araya zaman girse de... E, ...önemli oluyor, değerli oluyor... ...hele bu FIFA mevzusundan sonra... ...çok daha e, değerli oldu... ...zaten yazıda bunlar da geçiyor... ...ama yani... Kafamda herhalde bundan daha öncesinde bir milli takım konseptiyle ilgili bir sorun vardı. Yani bu track diye olan bir şey değil herhalde. İster istemez İsviçre maçından sonra ondan <gülüyor> önce Almanya e, e, söyleyin ümit, ümit milli, milli maçından takım. ister istemez insanın ne gidiyor. Ne oluyor yani ne biz oluyor? ortak bir değer adına e, Rıza resmen size bir e, terör istiyorlar. Milli izin. takım bunu yani yerli malı herkes, bunu, herkes onu kullanmalı gibi yazıda da biraz değdiğim milli evet. takım herkes evet. soğumalı. Bir yani kere milli takım taraftarlığı bence olmaz. Yani o zaman niye takım taraftarlığı yapıyoruz? Milli takım sempatisi olur. Hı. Yani takım taraftarlığının derecesi değişebilir. Bir gün ölümüne, deplasmana gidersiniz. Sonra bakarsınız işte kaç, ne, bizimkiler ne yapmış dersiniz ama bizimkiler değişmez. Milli takım kendi ülkenizde işte çocukluğunu bildiğiniz gençlerle bir sempati alışverişidir. Bir çocukluk hastalığı olarak. Işte. Evet 2002'de her şeye rağmen şeydir. E bizim gibi yeni kurulmuş daha 100. yılını tamamlamış. Cumhuriyetlerde biraz da kimlik sorundur. İşte orada tehlikeli alanlara girmeye başlıyorsunuz. Bir şey... Aslında benim yazdığım bir, bir, bir, yani eski tabirle bir mübalaga sanatı. Mübalaga sanatı yani abartıyla bir şeye dikkat çekmek. Evet evet zaten e, şimdi bir bölüm dersek gidersek bir kısmı ki öncelikle kısmı şu. E, artık siyasal boyutu, ideolojik boyutu e, ne dedik işte bir, bir kimlik yaratma sürecinde Düşman yaratarak o kimliği edinme alışkanlığında olan bir toplumun aynı zamanda bu maçlarda da, bu milli maçlarda da karşıdakini düşman olarak tanımlaması. Zaten spordan, futboldan da çok böyle, şu anda öyle oynanıyor ama istediğimiz spordan, istediğimiz futboldan da uzaklaştıran bir şey. Yani karşımızdaki takım her şekilde ezmemiz gereken düşman olarak ...tanımlanıyor, ama hissediliyor kulüp, zaten. Kulüp takımlarında da çok farklıydı e, herhalde. Bas, o, o da öyle zaten ama bu, bu ulusal boyutta da gerçekleşince... Bir, bir, ...iyice daha tehlikeli bir hale de geliyor aslında bir yandan da. Ya kulüp takımlarında bir şovenizm var... ...ama bir ulusal şövenizm olduğu zaman... ...sadece futbol alanda kalmıyor ki. Evet. Hayatın her alanda bu sizi dayatmaya başlıyor. Birileri çıkıyor... İşte koluna kaptanlık bandı, bandı takıp milli takım diye her hareketi kendine bir bah görüyor. Tribüne el kol hareketi çekiyor. Sonra da ben milli takım kaptanıyım diyor. Niye Oynamayı de devam ediyor. Diyor. E ona her alana getirin. Politikaya getirin. Kardeşim bu böyle diyor yani. Sen bana teba yaratma gibi bir şey. Taraftar değil ki. Peki milli takım taraftar da Türkiye'de var mı hakikaten bir taraftan? Sanmıyorum. Ben de olduğunu Bunların, zannetmiyorum. Bunun pozitif çok güzel bir örneğini Brezilya a, a, de, dostluk maçında gördük. <gülüyor> milli takım <gülüyor> bütün futbol severler o maça Brezilya'yı <gülüyor> seyretmek için gitti. Ama bir de bunun tam tersi vardı. 98 Dünya Kupasını aldıktan sonra Fransa milli takımı Türkiye'de top oynamaya geldi. Dünya en son Dünya Şampiyonu Fransa milli takımı. Biliyorum. İnönü Başta. İnönü kaç kişi izledi? E, en az oradaki azıcık insandan biri vardı. <gülüyor> <geldi. gülüyor> Ee, tabii onu televizyonda falan seyrediliyorlar işte Brezilya böyle geldiği zaman çok ne bileyim ya yani bir de şu vardı o yani biraz yakından takip Brezilya rezalet bir şeydi kendi ülkesinde Dünya canım. Kupası'nda sonra biraz aklıları başlarına geldi hani biraz e ben hep diyorum milli takımlar başarılı olacaksa lig takımlarına dayanmalı biraz Chelsea biraz Şat Kardones karması gençlerden oluşan bir takımdı çok iyi de top oynadılar ama zaten Türkiye'de tribün yabancılaşmasına da cevaptı belki. Yani Fenerbahçe hmm. maçı maçında Şampiyonlar giden takımın stadına gelmeyen insanlar, evet. biraz yöneticilerin e, zulmü yüzünden, ne bileyim işte baskısı yüzünden Epasolig o maça gelmişti Pasoligaya e karşı. E, yani bir abart, ab dedim gibi abartarak ben o konuyu gündeme getiriyorum. Bir de şeye bir, bir bazı yerlerde frene basmak lazım. Ya yani bu kadar maç, bunu burada, burada bir frene basmak lazım. İkincisi ben iyi niyetli futbol severim ama karşıda bunu organize edenler iyi niyetli değil ki. Bunlar maç yapalım, para kazanalım, sponsorlar gelsin, yayın haklarından paralar gelsin diye şey yapıyorlar. Hiçbir şekilde hani futbol sever tatmin olsun, memnun kalsın diye yapıyorlar. Çünkü tatmin olman mümkün değil, mide fesadına uğramış durumdayız. <gülüyor> o şeylerin e, hakikaten ticari boyutları ve sporcu olan yükleri falan filan e, da ayrıca konuşmamız gereken bir olay ama ben biraz önce açtığım e, kanaldan devam edeceğim. İsviçre maçını çok iyi hatırlıyoruz. İsviçre maçı ıı, malum ıı, 2007 miydi 2006 mıydı tarihi? 2008, 2008 daha gittik biz göre. ondan önce olması tabii, lazım. 2004 2000. veya 2000. Aa, tabii, tabii, biz 2004'e gidemedik galiba değil mi? Evet. Avrupa Şampiyonası 2006 play Ya da milli takım 2006 öncesi olabilir. Evet doğru. doğru. 2005 veya 2004. 2005, doğru, evet. 2004 Ümit Milli maçı 2005'te sanıyorum İsviçre evet. maçı. Yani Almanya'daki Dünya Kupası'nın play galiba. Doğru. E, maçın başında İstiklal Marşı okunurken e, herkesin surat üst düzeyde gergin, e, bağıra çağrı İstiklal Marşı e, eda ediliyor. Büyük motivasyon, herkesi izleyenleri bile hani coşturacak tırnak içinde söylüyorum bunu. E, ve bu konuda da e, en güzel örnek de Alpay'ın suratıydı. Evet. Böyle hınçlarla o İstiklal Marşı'nı söylüyordu. Kaçın sahneydi? Kırmızı kart aldı. Ee, işte elle dokundu vesaire ee, zaten duman oldu gitti o o, o konsantrasyon o milli nedir e, e, motivasyon hareket etmesini engelledi zaten şeylerin maça ama... dair bir şey hatırlamıyorum Altay'ın Kıvız'ı kart gördüğüm bile unutmuşum sondaki kavgayı hatırlıyorum sadece ha. <gülüyor> e, ama bir, o bir milli harekat yani uçağın kapısında başlıyor ha? ve baya şey antrenman sahasının basılması için cep, tele, cep telefonlarına mesajlar falan gidiyor. Ben bekliyorum yani bu tarihi gerçekler bugün ne zaman ortaya çıkacak? Çok, Çok cik... güzel bir belgesel hatta konulu film konusu. <gülüyor> Çok ciddi söylüyorum. Yani bir süre sonra herhalde bu tanıklıklar, belgeler hani o soyun modalarındaki kamera görüntüler görüntüleri varmış. falan bir şekilde ortaya çıkacak. Varmış çünkü yani ben gazeteci arkadaşlar da ee... öğrendiğim o görüntüler varmış. Ki bunların da hiçbir zaman çıkar birliği devam etmiyor bu konularda. Bir tek şeyin altını çizeyim geçeyim. Orada ee, o gün ismi olumlu anılan arkadaşlar hakikaten Almanya kökenli Top kardeşler evet. ve Yıldıray Baştürk'ün ortalığı bir tek sakin Ben yazmıştım diye. zaten biz ner nereden düştük buraya diye. <gülüyor> şaşkın şaşkın Day bakıyorlardı. Adamları el sıkıp tebrik edecek beklerken. Neydi? Bir de orada zavallı Mehmet... özdilek Özdülek olayı üstlendi. Bedelini ödedi. Ama ondan sonraki harekat daha da yani. Hani madem saldırıyorsun şey yapıyorsun. Bari yaptığını üstlen ya. Kaytarmalar, evet, evet, kıvırmalar. Evet. Hani ben değildim ya işte biz aslında aman karıştırmayın falanlar. Ama, karıştırmaya karıştırmaya buraya geldik işte. Ama bir taraftan da yani UEFA'daki yargı yani işin ceza kısmı da yani cezasızlık kısmı biz Türkiye'de alışkınız ama yani işin Avrupa boyutunda da çok ciddi bir karşılığı olmadı bu vakit. Vallahi şimdi o noktalara girerse o da ayrı bir o, konusu. Işte, UEFA'ya bir yana koyalım. UEFA'da bile değişik kategoriler i̇şte var. <gülüyor> Birinci sınıf yani UEFA'nın Belçika takımlarına uyguladığı e, şey başka. Çünkü sistemi onlar ayakta tutuyor. Biz biraz e, orta Iı, takımlar bize arka bahçede atlıyor. Çok büyük olaylar çıkmadığı sürece bir şey Heh. yapılmıyor çünkü uğraşsa FIFA da için içinden çıkamayacak. <gülüyor> bir de arka bahçe neden arkasında Moldova gibi falan takımlar ya statları düzgün değil ama onlar da bulunsun. Hani Zaten Çeşin bir oyları var şimdi. oylarını da kaybetmeyelim diye. Ya artık yapılmış orta şey aslaya var. kadar açıldılar. Yani iyice akrabahçe genişlemeye başlıyor. Ama UEFA ile FIFA kadar büyük kamu iktisat kit yani zamanı evet. kiti yok yani. Hiçbir sorumlulukları yok. Azıcık Hes adam seçiyor. İnanılmaz bir yok. para geliyor. ve Her şey paraya göre yani e, maç sayısını arttılar takım sayısını. Grup e, aşamasında her zaman şike oluyor son maçlarda. Ben hep önermiştim onu. Gruplarda ikinciyle üçüncüler çapraz oynasın İzmir, diye. İzmir, Biliyorsunuz Cezayir'i dışarıda bırakan Almanya, Austroya şikesi var. İsveç, Danimarka şikesi var. E bir de şimdi futbol oraya yayılsın, oradan para gelsin diye ev sahibini finale yürütme şeyi var. Öyle bir atmosfer yaratılıyor. Hakemler de öyle şey yapıyor. Dikkat ediyorsanız. 2002'de Japonya ile Kore yürüyecekti. Arjantin'i katlettiler, İspanya'yı katlettiler. <gülüyor> İspanyol Kore maçı. Evet. Ve Türkiye'de 1-0 Japonya'yı yiyip oradan çıktı aslında. Hiç mi böyle büyük takımla? Yok Avrupa ki, takımıyla. Hiç, bir Brezilya hiç, dışında? Hiç Avrupa takımıyla oynamadık. Bir de öyle. Brezilya dışında ha, dişe evet. dokunur bir takımda oynamadı. Ya orada bu o süreçlerde hep şeyin etkisi çok yüksek işte sponsor, televizyon gelirleri bir belirleyici olan onlar oluyor gerçekten bir yani şekilde. Ya Brezilya yani o Şili maçında. Biliyorsun yani son hatta ona rağmen uzatmada Şili e, muhteşem bir takım evet, bence en saygı. Kesin, ben aynen. Onu taraftarıyım bakma. Ay, aynen, <gülüyor> aynen. O dünyadaki <gülüyor> örneklerden de bahsettiğim. Ama Zetine Amerikalılar bence hiç fena değildi son Dünya Kupası'nda. Ama işte Bielsa Ekolü'nden gelip evet. e, çok büyük futbol oynuyorlar yani. Bir de hepsi şey yani o e, yumuşak plastik takım onlar böyle e, kalı kalıba dökülebiliyor futbolcular neyse işte şeyde Şili'de de Brezilya Fine görünsün diye bütün maç Brezilya'nın 18 üzerinde oynandı. Dev atak tak faul, Brezilya atak yaptığı zaman onu aleyhine faul. Ama sonda ne oldu? 7 golse. Tak tak faulun sopası var evet. Ama Almanya'nın sopası var. O her zaman tutan bir sopa tabii. ama Almanya işte o da bayağı minik. Dortmund takviyeli bayağı Evet. Bu çocuk 10 10 yaşından beri beraber oynuyorlar. Aslında işte birazcık bunu konuşmak lazım belki yani mesela FIFA'nın elinde kulüpler üzerinden yürüteceği bir futbol e, piyasası siyaseti yok. Sadece onun elinde ulusal takımlar var ama UEFA'nın hem ulusal takımlarla yürüttüğü Aynen. bir şey var hem kulüplerle. Dolayısıyla UEFA'nın ön plana çıkmasının nedeni sadece Avrupa değil aslında en önemli nedeni bence e, endüstriyel futbol. Şey, asıl gelişimi tarih olarak bile verebiliriz 92-93 şampiyonlar liginin kurulmasıyla beraber ciddi anlamda değişiyor futbol ve endüstri futbolu ve bunun başındaki şey de UEFA ve FIFA ile kıyasladığımız zaman sanki birazcık daha ne bileyim kontrol edilebilir daha tırnak içinde temiz gözükmesi Avrupa Avrupa'da olmasıyla ilgili bir şey belki de. Evet çünkü yönetmek aynen dediğiniz gibi yönetmek zorunda oldukları mekanizma karmaşık bir mekanizma. Evet. Yani bir yerinden şey oldu dediğim gibi mesela İsviçre, İtalya'da falan veya biliyorsunuz o Belçika'da büyük skandallardan sonra e, federasyonlar da tabii bir, bir, önemli takımlar küme düştü. Ondan sonra bu İsviçre altyapı devrimi başladı. Hmm. E, çok ağır cezalar geldi, transfer cezalar geldi falan. Şimdi Belçika'da Dört tane on bir var hep premierlikte oynayanlar ama o toplama takım olduğu için bir yere kadar gidiyorlar. Ama hani... büyük bir ekol o, önceden ve son dünya kupasında bir şeyler de bekliyorduk olmadı. E, ama. Olmadı çünkü top <gülüyor> yani evet. biri Chelsea'den geliyor, öbürü İtalya'dan Aha. geliyor, biri Paris Saint Germain'den geliyor. Evet ya Brezilya yapabilir. Brezilya çok komik. Brezilya kamuoyu, Türkiye kamuoyu gibi yani bu 2000 14 takımını neredeyse kamuoyunda seçtiler. İki tane hoca, iki, iki hoca gelsin, o gelsin, bu o gelsin. Bir takım özelliği değildi yani. Hmm. Şimdi mesela biraz onu o, düzeltti, e, düzelttiler. Yani biraz şatkar şey gibi. Latin Amerika'nın Güney Avrupası, Brezilya, Orta Avrupası, Arjantin oluyor o zaman herhalde. Takım kurguları açısından birazcık. Ya Arjantin biraz e, şey, acıklı bir durum. <gülüyor> Hiç girmeyelim o zaman. <gülüyor> Peki bu Abi. FIFA yani ulusal takımlar hadisesini ben tekrar bir yani UEFA'nın yapısı şimdi bir de bir, bütün bu milli takım işlerini organize eden birazcık parampol hikayeleri de Esasın, e, tabii yani. esas eden biri FIFA başka türlü bir şekilde işlerken yani bize hep daha böyle bir karanlık gelmişken UEFA'nın bu yani kulüp takım kurtarıyor birazcık UEFA'yı e, bu ulusal takım hadiselerinde bu kadar FIFA'dan farklılaşması. Şimdi e, dediğin gibi endüstri, endüstri futbolun en ileri noktası olduğu için ciddi regülasyon sorunları var. O adaletli oyunu yaratmaları lazım. Ürünü zedelememek için Heh. ama onlarda da e, bu çaba var fakat onlarda da büyük e, sorunlar var. Ne bileyim işte Şampiyonlar Ligi Porto Monaco finalinden beri ee, mesela geçen sene ondan önce, Atletico Real Madrid finali adamlar için bir şeydi. O teknokratlar için. İçindeki gelir finansmanına bakan, ha. nereden gelir ederiz diyen. Çünkü o da bir tek, yani, şampiyonlar ligi de bir futbol teknokratlarının e, yarattığı bir şeydi. Hatta ee, Platini'nin geliştirmek istediği. Ama işte gerçekten. mesela Atletico Madrid, Real Madrid derbisi olunca hepsi karalar bağladı. <gülüyor> Halbuki Münih. Yani, yani falan... yani öyle olsaydı iki şey orasına. Şimdi ee, Barcelona Real Madrid bile onlar için çok çekici değil. Çünkü değil. zaten La Liga'da iki maç. Büyük ihtimalle Kral Kopa Deray'de de iki maç oynuyorlar. Yani bir tane daha klasik oluyor. Tercihli şey yani galiba. İngiltere, Almanya, İspanya tak, tak, hattında tak, tak. olan İngiltere, şey. İspanya ve Almanya'dan bir takım. En büyük parayı Almanya getiriyor zaten. Hala statlar dolu. E, e, e, biz bir yaptığımız programda rakama inanılmazdı doluluk oranları. Birinci ve ikinci liktar Tabii Bayan araya. Münih mesela kaybettiği zaman bile e, e, market yani yan gelirlerden gelen payıyla geçiyor bazen şampiyon olan takımı. Kazandı sezon bizim. E, aslında Porto, Monaco onların kurtuluşu olacağı için bu teknokratlar aman ha diyorlar Porto, Monaco falan olmasın. Ama ne oluyor? Şimdi İspanya Ligi iki takımlı bir lig. İngiltere Ligi hani çok İngiltere'de futbol başka türlü yaşandığı için 4-5 takımlı Türkiye Ligi zaten iki buçuk takımlı bir lig. <gülüyor> yani onlar rahat ediyor herkes. Küçük İtalya takımlar çok, bile onu istiyor. Bursa Bur şampiyon oldu. Türkiye Ligi alt üst oldu. Evet. İtalya düştü çok. Korkuyorsa. İtalya düştü. Ama belki İtalya bu düşüş bir fayda da yaratabilir. Hmm. Ee, yani milan Inter'in altlara düşmesi biraz daha demokratik yapılan bir yarışmacı bir lig olabilir. Ve değerini artırabilir bütün ligin. Biz de, bir döndük şimdi. Yani şimdi e, endüstriyel sporun en büyük yeri neresi Amerika değil mi? Ama... Önce bir eğlence ve duygusal tatmin maksimizasyonu yaratıyorlar ki e, kar maksimizasyonu yapılsın. <gülüyor> Sadece para maksimizasyonu bir süre sonra tavuğu öldürüyor. Evet, Bugün evet. NBA bir yanına baktığınızda en e, Sovyetik en despotiklik yani sponsor yok. Adam evet. o kadar para verdi şimdi daha ki daha önce Adidas markasını koyamıyor formaların üstüne. Mesela Premier Lig'de de formaların numara ve isim karakterleri aynıdır. ...ben kendime arkama başka şey yazacağım diyemezsiniz. Premier Lig'in tespit ettiği numaralarda... ...o ürünü, değerini... ...standardize edip... ...kalitesi şeyini, ilgiyi yükseltmek için yapılmış İlgin, bir, şey. Yani, bir şey. Tabii, dünyada en Yani NBA yani. yapmıyor, burada yapıyorsunuz. Çünkü sizin tarihiniz var, rekabetin bir sosyal boyutu var. Onun için hani bunlar belli önünde katlanıyor... ...ama gidiş iyi değil. Yani bizde... ...feodaliteden kurtulamadığımız için... ...endüstrileşme falan yok... En, yani muktedirlerin en büyük uydurgu, yani şeytanın var olmadığına kendini inandırması gibi Türkiye'de endüstriyel futbol olduğuna bizi inandırmaya çalışıyorlar. Burada <gülüyor> müşteri falan yok. Onların aradığı köle. Tabi. Teba. Müşteri Ama ya. batıda da işte endüstrileşmenin getirdiği ciddi problemler var. Yani bu rakamlar, bu transferler. Bakalım o yani, gibi. Yani, güzel, Real Madrid güzel de e, bir yandan da bir lig diye bir şey var. <gülüyor> yani, her gün olay. ikisinin oynaması lazım. Evet bir Yok. yani müzik kariyerine verelim. Ee, şarkılarımızı prensip gereği konuklarımızın talepleriyle oluşturmaya başladık bu dönem klibi barış kavacı ses çıkmayacak ses çıkmaz evet o yaydı <gülüyor> Ankara'da ee, dolayısıyla ilk şarkımız organata soydan gemilek olacak. <gülüyor> Sanma zilen uzaklarda şu anda yanımda şu sandığım önünde şu kısıtlar benimde kafesteki kuş. Sen, uçmaz oldu aşkım aşkım. Ah, sen geçerken sahinden sesizi. Gemiler me Yüreğimden gizlice Sen geçerken Sahnimden sessizlecek çeksem hayatımda yanıkten de omuzunda kurtulsam geçmişten uzaklarda şu anda yanındayım deniz rüzgarla karışmış güneşte. Geldi uçardı o neşeli Sıcak kumlu, o ellerdi. Dalga sesleri vardı gülüşlerde gülüşler Sessizce Gemiler Kalkar Yüreğimden Gizlice Sen Geçerken Sahinden Sessizce Gemiler Kalkar Yüreğimden Gizlice Libero'dayız. Ee, konuğumuz İbrahim Altınsay. Önce milli takımların gereksizliği üzerine yaptığımız sohbetle yine kulüplere doğru gittik. Biraz... Futbolun gerekliliği futbolunun gereksizliği üzerine gittik. <gülüyor> Tekrar sadece futbol değil aslında milli takımlardan bahsederken genellikle milli müsabakaların varlığı beni uzun süredir zaten rahatsız ediyor. Bunun bir sürü teorik altyapısını da söyleyebiliriz. Ama oluş, oluşturduğu ortam gerçekten çok da istenilen sportif ortam değil. Milli müsabakaların oluşturduğu ortam bir spor müsabakasından öte başka e, ne bileyim bir savaş, bir düşmanlık bir e, ötekini alt etme sadece üzerinden kurulan bir organizasyon. E, bir küçük anım var. Onunla gireyim. Sonra pası öyle göndereyim tekrar. Hemen bu biraz önce konuştuğumuz İsviçre maçının olduğu sıralarda e, klinikte bir genç bir sporcu futbolcu arkadaşımızı tedavi ediyorduk. Sohbet ediyoruz falan filan o sıralar. E, kendisi de bir başkanlısını anlattı ki daha sonra da üç büyük takımlarımızdan birinde oynadı ismini vermeyeceğim şimdi. Dedi ki Ümit Milli Takım e, da oynuyoruz. Yunanistan'la maça çıkacağız. Maçtan önce bize geldiler maç konuşması yaparken hatta günler önce e, başlayan bir süreçte işte şöyle anlı, şöyle şanlı, şöyle şerefli böyle biz onları yeneceğiz. Çanakkale'ler vesaire bildiğimiz bütün hamasiyet edebiyatıyla beraber futboldan öte bir Gerçekten hani milli duyguyla tırnak içindeki bir motivasyonla sahaya çıktık dedi hepimiz olabildiğine gergin ama hani motive olmuş bir şekilde yeneceğiz bunları alt edeceğiz kırıp dökeceğiz diye çıktık sahaya İstiklal marşında okuduk maça başladık adamlar top çeviriyorlar biz dokunamıyoruz topa kaldık öyle kıpırdayamıyoruz bütün gergin vücudumuzda dört tane attılar gittiler dedi. O yüksek milli motivasyonun sahadaki oyuncudaki yansıması da ıı, genç oyuncudaki yansıması da ıı, oyun oynamak şeklinde gerçekleşmemiş. Ama evet. ben, ben o zaman bir soru sorarak basartayım. Bunun tam tersini savunanlar da mesela Fatih Terim'in şu andaki hocanın da bu zamanlık başarılarının, uluslararası başarılarının işte futtürk futbolcusunu tanımak, dolayısıyla iyi motive etmek, o motivasyonun da sonucunu almak üzerinden bu benim kendi fikrimdi ama bir görüş de vardı. Kamu oyunda hocam ne diyorsun? Vallahi maç maç bakmak lazım hani var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yani ben öyle motivasyonla bu işlerin olduğunu zannetmiyorum. Yani, yani ulusal 2000, iki, 2008'deki mi? o son anda kazanılan maçlara bakın. Onların hepsi işte deneyimli futbolcuların sazı yani futbol İş tabiriyle aynen. sazı eline aynen. alması özellikle Hamit Altın topun istedim yat kahvecini falan sazı eline almasıyla olmuş maçlardır. Semin direkt sazı <gülüyor> Alması almasıyla ve, ama ona rağmen de olmayabilirdi. Çünkü evet. artık futbol çok e, küçük e, nüansların e, fark ettirdiği bir şey. Yani kazanırsınız da kazanma Ama zannediliyor ki e, kazanmak ama her şey oldu. Hakikaten kazanınca e, paralar kazanılıyor, primler kazanılıyor, herkes sizden bahsediyor falan. Eskiden milli maçlar bir ikili temastı. Hakikaten bazı gidebilenlerin seyahat duygusunu gideriyordu. E bizim için de dünyaya açılan, dünya futboluna açılan tek pencereydi yani biz biraz eskiyiz biliyorsunuz ben e, babam Bağdat'ta görevliydi oraya gittiğim zaman 70 dünya kupasını siyah beyaz serette mi ilk dü dünya kupasıdır. 70'i. 74'te <gülüyor> burada ilk e, evet, dünya kupasıdır. Ama 66'yı radyodan dinledik. Yani, İngiltere. İngiltere 66 dünya kovası. Radyodan bir. Artık maç ne anlattıysa öyle. yoksa <gülüyor> Başka şey anlatsaydım başka şeye inanacaktık. <gülüyor> yani. Hayal, hayal gücümüzde. Ama ben o zamanki İngiliz milli takımının e, WM şeyini işte Banks, Cohen, Wilson diye başlar sana. Vay. Tararım <gülüyor> Styles, Jackie Charlton, e, Bobby Moore, işte Ball Hirst, Hunt Peter Sellers ve şey Bobiç Altın diye sayarım mesela. Peter Sellers diye topçular mı vardı? Pit, şey, <gülüyor> Süper eğlenceli iş. Peters, şey. Peters, Peters, <gülüyor> Peters. Süper eğlenceli şey artık zamanla <gülüyor> şey oluyor. Sellers. <gülüyor> ee, Peters pardon. Peters. Peters diye futbolcuları vardı. Zayıf böyle bir açıkları. Ama şimdi geldiği noktada... E şimdi mesela dünkü maçı hatırlamıyorum. Yok yok bir taraftan da e, hani o zaman dünyaya açılan bir kapıydı, pencereydi falan ama şimdi onun dışında bir şey tabii. Şimdi bir, bir yanıyla tabii Hollandalılar falan eğleniyor. Yani ben orada gerek var mı derken aslında dediğim gibi bir uç bir, e, e, ekstreme götürüp bir tartışalım diyedim. Yoksa yani gerek yoktur diye diyecek halim yok. Yani ha bir çünkü... taraftan da sizin ikinizin açtığı şey de bir parantez açıp e, yani dünya kupası üzerinden... Bu işin hani şiddet ötekileştirme şeyinin e, resmini çok dünya kupası turnuvalarında görmememizin nedeni klasik taraftarların orada Poz veremiyor e, olmaları olabilir mi diye bir sorusu. Çok daha eğlenceli. Şiddetin azalması anladım, çok daha misin? böyle karnaval havasında oluyor ya tabii artık çok paralı müşteri bunlar. Orta sınıf. Muhtemelen futbolla da hepsi o kadar çok hayatları kulüp takımlarının maçlarını takip etmek üzerinden dönen değil de sponsorlarla ilişkiler veya parası olan ailecek izleyen insanlar nedeniyle dolayısıyla işin tribün tarafına baktığınız zaman Dünya Kupası'nda aslında kulüp ...Türkiyeli taraftarlara da bile baktığınızda... ...Türkiyedekinden farklı bir resim görüyorsunuz. ya yani görmüyorum, Ben mi öyle görüyorum? Yani, finallerin hala kendine göre bir standartı ve büyüsü var. Tabii tribünler artık kendini göstermek için gidiyor. Evet. Yani Hollandalı <gülüyor> eğlenirken dediğin e, bu değil Hollanda miydi? Hollandalıların öyle bir şeyi var. Her yere gittiklerinde evet. eğleniyorlar. Onu bir şeye çeviriyorlar. E, çok zaman da kaybetmedikleri için... Hani ya, ...Yarık final, finalde ya. kaybettikleri için bu büyük bir krize dönüşmüyor. <gülüyor> İngilizler de dönüşüyor bakın. Dönüşüyor. yani inanılmaz bir şey. Dünyanın en e, demokratik ve şehirliğine sahipler. E, Beckham bilmem ne yaptı diye Beckham'ı aforoz ediyorlar. Ülkeye sokmamaya falan e, biliyorsunuz o dünya evet, kırmızı evet. kart. Özellikle Arjantin maçları çok önemli <gülüyor> mesela. Arjantin'in de İngiltere maçları önemli. Tamam bunları bir ölçüde e, tolere edebilirsiniz ama sonuçta e, bu işte bir yandan ben orada da değinmeye çalıştım yani bir yandan imparatorluklar kötü tarafından çözülüyor böyle sorunlar yaratarak bir yandan hala işte Kosova Mosov'a gibi ülkeler ha, evet, hala evet. milli devlet peşinde koşuyorlar bir yandan da e, sermaye dolaşıyor ama iş gücü de engelli dolaşıyor işte mülteci tekneleriyle bilmem ne o da dolaşıyor yani sermaye dolaşırsa iş gücü de dolaşır kopardığın iş gücü de dolaşır. Ulusallık sınırları e, içerisinden bahsederken e, sözünü. Işte mesela bunu hazmedenlerin milli takımları daha şık oluyor. 98 de en iyi poz 98 pozisyon. E, Fransa, Fransa takımı pozisyon. ama biliyorsunuz kazanmasalardı o takım Aa, aforoz e, edilmişti. Evet. Etiyopya'ya gitmişti yani. Evet. E, çünkü kazandıkları zaman eee Noroza kazandılar dendi. Bütün o Fransa'daki e, Fransız Fransız olmayan Fransallılar evet. bunda kendi kimlikleriyle bir yenileme gördüler. Uzun Tabii zaman bu üzere bir mi? tek düze bir şey değil. Yani kendi kimlikleriyle bir var bak gördüm işte Zidane var. Işte Karambe var. O mavilerin Lizarazı. gözlerinden niye çok güzel belgesel var. Telefon devamlı Plus galiba. Devamlı o takımı takip ediyor. Ve hiçbiri Fransızca konuşmuyor. Bir de hep birbirlerine kaptıkları şakalar etnik gökenleri üzerinde. <gülüyor> Çek bilmem ne poponu diyor mesela yatağımdan. Hadi git ya seni bask diyor. Lizaraz diyor ya falan. Bask, keçi bask, inatçı bask diyor falan filan. Böyle bir şey var. O güzel. Orada bir problem yok. Ama hemen sağcılar işte marşı söyleyemiyorlar bilmem ne kazanamazlar şey olabilir zaten 2002'yi kazanamadılar o gene böyle film yapmışlar Biz ver, işte kazanamadılar bak gördün mü işte bunlar böyle birbirleriyle konuşamıyorlar falan şu As bilgiyi taze Çünkü kazanmak çok olmaya başlıyor eğer bir de kompleksin varsa o kompleksleri yeniden üretiyor tribünde de üretiyor yani mesela Ermenistan ondan sonra İsviçre maçı tamam. Ondan sonra Ermenistan maçı. Türkiye'de o, o maçta yenilseydi, puan kaybetseydi ne olabilirdi canım, ki? Tabii. Atmosfer zaten ırkçı bir atmosferdi. Yani. Düşmanca bir atmosferdi. Ama şunu, şunu da gördük bir taraftan da. Kontrol etmeye geldiği zaman da bu ırkçılık halinde, bu şovenist halini öyle güzel kontrol ediyor ki Türkiye başarı için. Çünkü ben galatasaray Juventus maçına gittim. O meşhur e, Abdolaycalan'ın yakalanması hikayesinden sonra. Artık Türkiye'de biliyorsun buzdolabını ısırmaya başlamıştı millet. Şey, e, şeylerin üstünde, motosikletlerini İtalyan marka diye şey yapıyor. ...gelilmiş bir hava vardı ama Galatasaray yönüstü maçında... Müthiş bir içeride kontrol sağlıyordu, dışarıda Cemseler bekliyordu yani. O kadar bir gerginlik vardı. Hiçbir tane olay olmadı. E ne oldu İtalya nefit? Hatta Tolunay Zidane'ın elini sıkmayarak Portos ediyordu. şey şeyi ee, İtalya'yı. Elini sıkmadı adam da Zidan bu arada. Juventus <gülüyor> oynayan Zidane. Ya yani bir taraftan da işine geldiği zaman da bu işin kontrolü çok iyi yapılıyor. Ya Türkiye tam zaten Opportunizmin evet, evet, şeyini evet. Yazdık, kitabına yazdı kitabına yazdı yani. Her konuda. Yani Almanya'da yetişmiş futbolculara biraz işte şeyle. Yani Hakan Calon'un Almanya'yı seçseydi. Dünya Kupası kaldıracaktı. Burada hala bizim e, yeri garantili futbolcular sakatlandığı zaman ve lütfettiği zaman forma giyiyor. Nuri de, de yaktı. gitti. Gitti yani. Nuri artık şey evet. zavallı geldi. İlk de 19 yaşında Almanya'ya gol attı. Gol Ondan attı. Bir kimseye beğendiremiyor. Gol atılıyor. Millet geliyor. So, so, şeyden o, o, fut, Takımı kendini sahibi gören. de oturan. Hamit Altun sev, sev, niye sevmiyorsun diye. Evet evet. Posta atıyor. Hocam. Yani uh. yenildikleri zaman Almancılar ruhsuz. Heh. Kazandıkları yani. zaman hiç hepimiz, hepimiz şeyiz, şeyiz. Türk'üz falan. Ya Mehmet Aurelio. Yani tamam. Hemen bir... Mehmet. <gülüyor> ya peki. Ya ayıp değil mi yani? Türkiye vatandaşı yok mu Marco adında? Alex adında. Lefter diye milli takım oyuncu ha vardı. Ha ha Hakemimiz var Alex. Ta e ya. Ya şimdi onlara ayıp değil mi? İlla adama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptı. Ama Ya Marco'yu Mehmet yapıyorsun. Ama daha beteri var abi Gökçek. Ya Gökçek ve edersin? Evet mı? yani ondan o daha millet, fenasın. Onu milli takıma bile almadılar. Ne, neyse bak. o da bir gelişme bak. <gülüyor> Orada aşiret var ama. Ha, o, o yüzden. İspanya mesela okumuyor maaşı. Yani sözleri yokmuş galiba. Veya Franko döneminden sonra mı özel bir şey yapıyorlar. Söz, sözleri yok. Ama herhalde o, çünkü öncesinde yok muydu Franco döneminden sonra yapılan bir ortak Ay, bir şey miydi? Nasıl mi? olsa söylemiyor kimse. Bak, diye belki ee, bir de Franco'da ee, atalan <gülüyor> diye bırak Ay çünkü şey birlikte izliyorsunuz şey bak diyor bunlarda yani. hiç milliyetçilik duygusu yok hiçbir şey milli marşı falan diye benim bildiğim şey Franco'dan sonra öyle bir özel bir şey yapıldıydı ama bu konuda e, net bir bilgim yoktu. Ya zaten milli marşları milli baştan önce niye okuyorsun ki kaldır işte yani onu kaldır bari hiç olmazsa. E Bizizlik marşlarını <gülüyor> hala okuyoruz değil mi? milli maçtı. Milli okunan bir ülkede söylüyorsun sen bunu. Bir de oraya daha yolumuz var. Bir de şeyin bu milli maçların e, sadece futboldan bahsediyoruz biz. Futbolda çünkü çok e, şaşalı, eğlenceli, ne bileyim bir, bir hakikaten izlenle televizyon karşısında izlenilir şimdi bir karnaval dönemi oluyor gerçekten. Dünya oluyor mu? Ben yere. çok yoruluyorum ya. E Sonunu <gülüyor> Ben Benden önce bu kadar 24 takımlı falan filan hiç gereksiz e, artık bu şeyler. Bir de çok şeyler. kötü maçlar oluyor. Yani Bir sürü kötü maç Messi oluyor. Messi'nin başında poza pişiriyorlar. Dünya Kupası kazanmadı. <gülüyor> ya nasıl kazansın? Adam Şampiyonlar Ligi kazanmış, Süper Kupa kazanmış. Getir Barcelona'yı bakması Dünya Kupası'nı. Herkese 5-10 atarak Tam tamam, şey Messi'nin pasından değil Sporcu için bu inanılmaz bir artık şey, zul haline geliyor. <gülüyor> yani... <gülüyor> Sezon içinde e, şimdi, şimdi bu e, milli takım oyuncuları nerede oynuyorlar? Üst düzey takımlarda oynuyorlar. Üst düzey takımlar e, sezon içinde ortalama 50 ile 60 arası maç yapıyorlar. E, e, Avrupa ha, kupaları, haftada 2 değil mi bu? Yani haftada 2 ile gidiyor zaten e, gerçekten. E, e, çok yorucu bir hikaye. Geçen sene İspanya'nın pili bitti yani. Orada 6 evet. gol mü yediler Hollanda'dan? İspanya'nın pili bitti yani. Futbol bitti yani öyle. Yani. Tabii bitti ya yani artık. Yani git yürümüyorlardı sağda. Basketbolda da öyle e, bu takım sporlarını nasıl çünkü yasıldı. sıkıştırıyorsun. İşte evet. Kazakistan'la oynadık şeyde yani kimsenin haberi yoktu herkes. <gülüyor> çünkü olmuyor yani. Ya buna başka bir sistem getireceksin. Ee, olmuyor çünkü yani sıkıştırıyorsun bir aralara falan filan. Yani onun için mesela o başaltı Güney Amerika takımlarının başarılı olmasının sebebi bu. Hepsi çünkü. Yani kendisi ha. takımlarında oynuyor falan, orayı bir vitrin olarak görüyor. Mesela Şili, ondan sonra hepsi transfer yapıyor. Kolombiya, işte Kolombiyası şeyi falan işte Şili hemen aldılar işte vidalleri bilmem nelere. Kaleci bralolar falan. Bir şarkı daha dinleyip öyle devam edelim. Evet evet, ee, yine e, konumuzun seçimiyle gidiyoruz. İbrahim Altınsayın. Altın. Eko yaptık bak. <gülüyor> Dorstan Alewin. Hills are filled with fire If they say I am Açık Radyo'da, Libero'da konuğumuz İbrahim Altınsay'la sohbetimize devam ediyoruz. E, milli takımlardan, milli, milli takımlar, takım, dünya mevzuları e, içinde futbol geçen çoğunlukla e, ve bu yükselen bir şey <gülüyor> e, Bu biraz önce yaptığımız sohbeti yakalayayım yine dedim. E, mesela Fransa'da e, Fransız olmayan içinde sporcuların <gülüyor> Ee, Milli takım oluşturması, ee, diğer e... Almanya şu anda değil mi? Tabii, tabii, en tipoz ver Almanya. Şimdi ilginç bir şekilde aslında. Belçika da öyle. Evet. Belçika. İlginç bir şekilde aslında e... bu gelişim de dikkat çekici bir şekilde duruyor. Yani o yıllarca kendi ulusal kimliklerinde belki de bilerek izin vermeyen Şimdi İngiltere'de siyahların oynaması da şey. E... Saatler sonucu hani değil mi? Yani o 66'da yok. Anderson'da galiba şey ilk oynayan. 66 takımda yok, yok Yok 66 takım yok 66 takımda yok. İtalya'da hala balotelli e, sohbeti e, yapılıyor ama yine de o yönde bir değişiklik var. Yani ulusal şöveni, e, şövenizmi kıran da bir adım atılıyor belki da. Peki bir soru var. sorayım o zaman. Almanlar bu işe baya geç girmedi mi bir taraftan? Kendi e, nüfus yapıları düşünüldüğü zaman hangi işi? Yani, yani işte şey göçmen oynatmış. Göçmen oynatma. Ya yani şimdi... çok özür dilerim Almanya'dan bahsediyoruz yani dünyanın <gülüyor> evet. en büyük e, kültürel olarak tabandan gelmiş e, faşist hareketin çıktığı bir ülkeden bahsediyoruz yani. Onun da tam olarak Ülkçe. yenildiği tek olarak yani bağız i̇şte. yenildiği bir yerden bahsediyoruz. İşte şimdi bence daha iyi yeniliyor <gülüyor> yani böyle. Hayır, 54 Dünya Kupası e, biliyorsunuz Almanya'nın sürpriz bir şekilde Macaristan'a karşı kazandığı evet. zaman Sonra Fasbinder'in Lili Marlen filminde hangisindeydi veya Berenikovas da olabilir. Alman, Almanlığın restorasyonu gibidir o e, Dünya, Kupası. Dünya Kupası. Tekrar yani yıkılmışız, Ulu, bitmişiz, herkes olanı. bize yüklüyor. İşte e, mahkemeler var, e, evet, büyük mahke. bir tarih suç bizim üzerimizde. Ama işte milli takım kazandı, tamam artık kapatın o defteri, yeni Almanya, yeni ruh. Oraya kadar geldi o. Hmm. 2002'lere kadar geldi falan. Ondan sonra baklar ki bu panzerle manzerle olmuyor. <gülüyor> Çünkü yani sonra alttan zaten göçmen. Futbolun öyle güzel bir şey ki en yoksulların evet, tek evet. şey oyunu yani. Onun evet. kağıt şey yap oyuna bakıyoruz. Oy. Tesis o tesisleri göçmen çocukları doldurdu. Ve alttan iterek geldiler. Şimdi onu diyeceğim. Galiba yani, birazcık da kendi multikültü oldu. Multikültü oldu zaten. Sonuçta ben çok hoşuma gitti. Ya 2008'deydi ya 2010'daydı. Almanya bardağının bayrağının kırmızısının üzerine ay yıldız yapmışlar. Türkler Almanya'yı öyle destekliyordu. <gülüyor> Ortadaki kırmızıya bir ay yıldız yapmışlar. Hoş bir şey. Yani Alman Alman Almanlar için kötü bir şey ama ben benim için güzel bir şey Tabii. yani. Ben Almanya'ya bana çok sempatik geldi. Takım da sempatik geldi. Oynadıkları futbol da çok renkli bir futbol. Klisman'ın Almanya'sında. Evet makine intizamında değil ama Aynı. çok renkli. Üçüncü oldular. Şampiyon olmuş gibi mutlu oldular kendi ülkelerindeki. Ya yıllar sonra ilk defa ee, Almanya sempatik geldi bir sürü insana yani. E Çok da güzel futbol oynadılar. Ben da. onu diyeceğim ama sadece takım renkli değil futbollarıyla. Bu, bu güzel oyunda atayım soruyu. Bu güzel oyunda acaba hakikaten göçmen oyun, göçmen oyuncuların da kültürünün etkisi yok mu acaba yani? Abi bu işte gelecek bu. Yani bana sorarsanız milli takımlar olacaksa o ülke e, liglerinin karması olsun. Tamam ligler, lig maçlarını azaltalım... Bunu da işte her sene böyle 16 takım falan filan yapalım. O ülke karmalarından olsun. Şimdi Messi o konu yarım kaldı. Neymar'la Messi aynı mil takımda mı oynayacak şimdi? E tabii. Cristiano Ronaldo'la. E, aynı takımda oynuyor Barcelona'da. <gülüyor> şey, klasik geyik vardı ya Neymar'la Messi aynı takımda. Ronaldo'yla Messi aynı takımda oynamaz ama şimdi Cristiano Sonuçta Ronaldo. 11 kişi oynuyor. <gülüyor> Doğru da. Ama. 11 kişi oynuyor. Yani şimdi bakın ben Barcelona seyrediyorum. Ondan sonra kalkıp Arjantin'i seyrediyorum Messi Arjantin'de. Yani bu beni, beni futbol sever olarak tatmin etmiyor. Ha, ben, yani ben size Dünya Kupası alamıyorum. E İspanya'da oynasaydı kaç tane Dünya Kupası alacaktı? Barcelona, ucundan döndü. Barcelona olarak katılsın Dünya Kupası'na gene şampiyon olur. Ha Barcelona, Barcelona olarak katılsa dünya... gene şampiyon olur. İngi, orada yazıda da yazdım. İngiliz milli takımı Premier Lig'de oynasın o sezon küme, küme düşer. Şey. Kesin düşer. Ama şey katılsa mesela, Chelsea Dünya Kupası'na katılsa. Chelsea Dünya Kupası'na katılsa tartışırsın yani ne yapar. Ama Barcelona <gülüyor> gibi olmuyor yani <gülüyor> Dünya Kupası. <'na. gülüyor> Yazıda hakikaten bu çok ilginçti yani. evet. İngiliz, İngiltere milli takımın Premier Lig'de oynasa düşer hakikaten gerçekten yani öyle. Türkiye'nin 2002'si, 2008'i hatta. Yani 2008'de biraz Alman ya da olanlar için yani tamamen o dönemin Galatasaray'ı. Gasayda eski Ümit Milli takımı. Aynı, aynen. Yani e, adam şey yapmıyor ki biraz işte Yıldıray takviyeli falan işte biraz Alpay takviyeli bir takım. Yıllarca beraber Yani olan, adama bunları zaten yani bir araya gel iki maç oyna git lige kupaya Avrupa'ya falan bunları böyle şey yapamazsınız. Eskiden güzeldi. Tek seçicilikti. Ad, milli takım antrenörü değildi biliyorsun. Evet, Hala evet, birçok evet. ülke seleksiyon derler. Evet. Yani seleksiyon derler. Ee, şey, Sen seçiyorsun e, işte. Selechao. Brezilya'nın Brezilya ismi evet, Ulusal takımın tabii, ismi. Seçki. O zaman İngiltere'nin durumu çok zor. Bundan İngiltere sonraki... bitti canım. Dem ama Orada da şey tartışması Hay... var. Britanya takımı niye olmuyoruz? Hayır ben... ama nereden kaybediyor bir de? Muhtemelen yani en demokratiklik olması dezavantaj oluyor. Tabii. Ona. Şimdi İngiltere milli takımındaki futbolcular aynı takımda oynamadığı gibi. Kendi takımlarında da oynamıyor. Evet. Sezonda 10 maç falan oynamış adamlar İngiliz milli takımında oynuyor. O zaman uzun dönemde İngiltere'den bir şey beklemek bu haliyle futbol sistemi açısından zor gözüküyor. Bence de. Yani geçen grup için şey diyorlardı. The Beatles'dan sonra İngiltere'nin gördüğü en iyi grup diyorlar. O, gruptan... <gülüyor> <gülüyor> o gruptan çıkamadılar. Çıkamadım. Ya çıkamasınlar çünkü Ay, çok kötü oynuyorlar. Ama bir dakika o gruptan İtalya da çıkamadı. İtalya İngiltere'ye çıkamadı. Uruguay'la e, şimdi mi çıktı? Galiba. Evet. Ha. Yani nereye geldi ona şey e, biraz önceki söylediğimiz defa ya, bir grup sporcu ya zul gelen bir e, turnuva var karşımızda. Bir grubu da kendini göstermek için e, meydan olarak görüyor ve gerçi, ben, gerçekten de onun iç, için. İçinden de bana sorarsanız lig takımlarına dayalılar güzel futbol oynuyor. Peki. Başarılı da oluyor. Peki bu Platini'nin Şampiyonlar Ligi'ni e, başka türlü bir e, formata getirme şeyi vardı uzun zamandır. O da sanki böyle şey bir challenge gibiydi. E, UEFA Avrupa Şampiyonası'na, milli takımlar şan, Hani lig usulü. Hani şimdi şeyde yapıyorlar, Euro yapıyorlar abi. Lisanslı takımlar oluyor. Katılıyorlar. Uzun bir sezon boyunca neredeyse basketbol da maç yapıyorlar. Ama şimdi Platin açmaya çalıştığı tartışmada da şey kalması, atıyorum Türkiye'den iki takı. Avrupa Ligi. Ha, bir Avrupa Kulüpler Ligi. Ha, Kulüpler Ligi. O biraz şeyden doğdu. Şimdi Premier Lig ciddi şekilde zorluyor Premier Limited. Çünkü Premier Lig mesela İskandinavya'da İskandinavya'daki şampiyonluk maçına 500 kişi gidiyor. O hafta sonra Premier Lig'in maçını Ha, turizm şirketleri İngiltere'ye 1500 kişi getiriyor. Ha. Bütün futbol de televizyonda İngiltere ligini seyrediyor. Doğru. Onun için dediler ki önce işte Celtic'i ve Rangers, Rangers daha aşağıdan geliyordu. Da, <gülüyor> Bayağı. Is, aşağı. iki İskoç takımı alalım. Ha. Mesela Galler'in bir şey var. Gall liginden geliyor işte Cardiff ve şey geldi, Swansea geldi. Swansea i̇şte bir Belçika takımı alalım. Bu da Galler geliyor. Çok <gülüyor> O da <gülüyor> Belçika takımı alalım. E i̇şte iki tane şey alalım. Ee, bir İsveç takımı alalım falan diye. Premier Lig'in ciddi böyle planı vardı. Orada ple, platini frene bastı. Yok öyle şey dedi. Onu hmm. kabul etmem. Biz belki prem, şey, Şampiyonlar Ligi'ne böyle bir şey yaparız. Bütün mesele maç sayısını azaltmak lazım. Bu açgözlük, bu kar maksimizasyonu evet. bir süre sonra futbolu yoracak. Yani hepimiz seçmeye başladık. ve o Sponsoru F da yoruyor o zaman. Sponsoru yoruyor tabii canım. Yani adam... Bir parası varsa en önemli Tabii. şeye gidiyor yani ki, ve takım ayırıyor. Sponsor izleyiciye bakar. İzleyici yorulduğu yerde sponsor nereye, niye verecek ki o parayı izleyicinin düştüğü yerde? Bir, bir de yerde. Türkiye'den kim çekildi ya Türk futbolundan? Futbol zevki şeylere gidiyor. Devlet kaldı bir tek. Ha onu diyeceğim. Bir, bir devlet, devlet kaldı. kaldı şirket ismi anlayayım Süm dedim ama Süm devlet, devlet, kal demiş, devlet yani kaldı. Bir Beşiktaş'ı destekleyen bir özel ha, şirket isimden başka. Çok e bir şey, Hiçbir tekrar tekrar bunu söyledik. Ligimizde devlet ismi olmayan herhangi bir sponsor. işte ligin atları. Ama mesela işte bu şey olacaksın, siz de uzman olacaksın. Hani şey vardır ya böyle hani opera uzmanları falan gibi. Mesela ben bana hiç şey yapma gel de hemen giderim Dortmund'un sahasında maç ederim İsterse şey maçı olsun ne bileyim evet. Liverpool'un sahasında maç ederim İngiltere'de biraz Se Crystal Palace'ı seyrederim mesela. Çok güzeldir Hı. atmosferi. Fullon'u <gülüyor> mı e, ya. Fullon <Fulham> biraz şeydir. <gülüyor> yani, e, güzeldir tabii. Stat çok eski falan filan. Onda bir ambiyans var ama taraftar ve atmosfer ambiyansı olarak e, mesela Londra'da Crystal Palace'ın üzerine tanınmam. Hmm. Seyircisinin ve stat Hala. atmosferinin önüne tanımam. Tabii biz Arsenal maçına gittim Arsenal sahasında. Geçen sene... 2-0 gerideler. Arsıl'la şey diye bağırıyorlar. Sizin için de tezahürat yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> ama Dortmund'da çok acayip. Dortmund ya, zirve Dortmund. Evet, yani, yani. Bir futbol sever. Futbol dilencisi için. Yani... Evet, Dortmund. Yani ben izlemedim ama görüntüleri evet, falan evet, veya evet, gidenler evet, hep evet, Dortmund. Almanya'da futbol taraftarı olup başka takımların onlar bile hep Dortmund'u ayrı bir yere koyuyorlar. Evet. E, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ya yani şimdi biz ulusal evet, yani. takımda mesela Bursa Spor. Değil mi? Bursa Spor'a diye Türkiye. Değil mi bir Bursa'nın bir şey var altıncı evet, dafad futbolcuyu. Evet, evet. E şimdi bak transfer sezonunda herkes Bursayı dağıtmak için yağmalamak için e, e, kullanıyor. Burak şimdi Bursa. Trabzon yağmalandı yıllarca yani e, Trabzon spor. Bak Refat derim neyse, eğri, doğru sonunda mecburiyetten işte o çocukları oynatıyor çocukları yani. Emre'yi falan. Ama nerede bu başka takıma giderlerse Ozan giderse başka bir yere. Yine e, milli takıma hayır gelmeyecek. E, e. Yani de e, şimdi mesela yeni yapılanma... Ya şimdi bu benim tamamen kendi görüşüm ama milli takımın başındaki hoca, federasyonun başındaki e, insan ve Türk futbolunu çok ilgilenen bir e, cumbaşkanı şeyi görürsün zaten bu kadrodan ben memleketin futbol geleceği için çok bir şey göremiyorum. Yani şimdi iki üç tane genç oyuncu oynatmakla bu işler çok olacak bir şey gibi gelmiyor ve bence hoca'nın e, futbol olan bilgisinin de ciddi anlamda e, Hiçbiriniz de tömet altında bırakmayım. Oğlak bildiğince uzaklaştığını düşünüyor. Bir, e, bir milli takımlar muhabbeti konuşurken seni içimizdeki İrlanda olarak suçlayabilirim tabii şu anda. İrlandalık bana uya. Yani i̇çimizdeki İngiliz problem olurdu, İrlandalı. Vallahi uyak. ben İzlandalıyım, <gülüyor> acayip top oynuyorlar. E, e, bugün evet, bugün evet, e, içimizdeki İzlandalı. İrlandalı. İzlandacıyım yani. T. Gidebildikleri kadar gitsinler. Kesin. T. Hangi de bugün bu birazcık daha farklı yerden, Galler için dedi. Kupayı alabilirler gibi çok abartılı bir şey söyledi. Valla elle dokunduğu yerde kalmış ama yani Galler mesela grup birincisi malum ee, çok iyi geliyorlar onlara. ama İzlanda çok acayip yani kaç senenin yatırmaya geldi? Evet kapatabiliriz. Ee, yani aşağıya yatırım yaparsanız bu futbol ve şeyde hiç yukarı bakmayacaksınız. Aşağı bakacaksınız. Aşağıdan gelip şampiyonluğa kadar gidersiniz ama devamlı kupaya bakarak hiçbir şey olmuyor. Aşağı bakacaksınız. Bu ülkenin çocuklarına bakacaksınız. Bence Piyotek döneminde. Onların sanki... inisiyatifini hoca olarak da gençlerin inisiyatifini salacaksınız. 90'lı hocalar, 90 doğumlular, işte 2000'li futbolcular bunlar başka bir ufukla geliyorlar. Yani bütün bu maçları seyrediyorlar. Hepsini hakemler bile ilk maçı geliyor... Kısım 2-3 maç derbiden sonra bütün o yeteneklerini ve özgür özgü, iradelerini özgü, kaybediyor. Özgüvenliğini yani. de kaybediyorlar. Özgüvenlerini de kaybediyorlar. Başlıyor eyyama yani aman öyle yaparsan evet, böyle. Evet, Kafaya evet. o kurt girdiği zaman futbolda olma. Kafa, kafadaki kurtlarla yapılacak bir şey değil bu. Onun için o, o potansiyeli özgürlüğü seferber etmek lazım ben ettiği zaman gittiği yere kadar gider. Bir yere Piyotik döneminde gördük herhalde onu ama ondan sonra da o sayfalar kapanıyor. Ya 80'lerde onu gördük yani i̇şte, bu sağlar yapıldı, işte federasyon özelliklendi, Piyotik geldi. konuşlar çok kötü olmasına rağmen Piyotik döneminde Biliyorum, en, canım, kötü en kötü dönemdir ama, ama bir ivme kazanıldı. Aşağıdan geliyor. Evet. Işte. Ya yani bu, bu ülke büyük ülke yani yazık ben. Potansiyel Türkiye için küçük. de üzülüyorum yani evet, tamam. bu bu değiliz biz yani. Ha, bunu bize dayatmayın. Öyle öyle ka kapatalım bari. Milli takımla ilgili milli takım konseptiyle ilgili bir sıkıntı varken bu topraklardaki futbol potansiyeli, enerjisi ve keyfiyle ilgili müthiş de bir bağımız var tabii. E tamam yani. bunun 3 milyonu gitmiş, 2,5 Almanya'ya, evet. Alman milli takımına <gülüyor> o kadar futbol <potansiyel> yani <gülüyor> <gülüyor> bu kadar dengesizlik olur mu? Doğru. Evet İbrahim Altınsaydı konuğumuz. Ee, muhabbeti zor bitiriyoruz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız diyoruz. Hocam çok sağ ol ağzına sağlık geldiğin için. Herkes iyi pazarlar.